Kentler, oluşum dönemlerinde kendilerini olağanüstü karışık bir durumda buldular. Her tür sorunlarla karşı karşıyaydılar. İçlerinde birbirleriyle kaynaşamayan ve iki ayrı dünyanın tüm çelişkilerini ortaya koyan iki halkı yan yana yaşıyordu. Fakat bu toplumsal düzeni orta sınıfların kabul ettikleri de unutulmamalıdır. Bunların istemleri ve toplumsal programları diye adlandırabileceğimiz şey, hiçbir biçimde bu düzenin ortadan kaldırılmasını amaçlamıyordu. Prenslerin, ruhban sınıfının ve soyluların ayrıcalık ve yetkisini olağan sayıyordu. Yalnızca varlıkları için gerekli olduğundan yerleşik düzeni ortadan kaldırmak değil, basit ödünler sağlamak istiyorlardı. Devrimci değildiler. Şiddete başvurmuşlarsa bunun nedeni yönetime karşı duydukları nefret değil, yalnızca karşı tarafı isteklerini kabul etmeye zorlamaktı. Kent soyulları, birden çok yargılama kurulundan ve eski hukukun, onların toplumsal ve ekonomik etkinliğine uyguladığı, biçimci yöntemden doğan güçlüklerden kurtaracak bir özel mahkemenin kurulması gerekiyordu. Ardından da bir ceza yasasının oluşturulması geliyordu. Sonuç olarak istedikleri az ya da çok genişletilmiş siyasal özellik ve yerel öz yönetimdi. Kişisel özgürlük de doğal bir hak olarak iddia edilmiyordu. Yalnızca sağladığı yararlardan ötürü isteniyordu. Orta sınıfların katlandıkları düzene karşı doğrudan doğruya giriştikleri ilk eylem ancak 11. yüzyılın başında yer aldı. Bundan sonra da çabaları aralıksız olarak sürdü. Yeni çağda olduğu gibi orta çağda da demokrasi kendi programlarını halkın karışık beklentilerine dayandıran bir avuç seçkin kişinin yol göstericiliğinde ortaya çıkmıştır. Kilisenin ticarete çok az anlayış gösterdiğine daha önce değinmiştik. Hareket Kuzey İtalya'da başladı. Burada ticaret yaşamı daha eskiydi. Bunun siyasal sonuçları da daha erken ortaya çıktı. Kasaba halkı, ruhban sınıfının kötü alışkanlıklarına karşı savaş açan, papazlık makamının alınıp satılmasına ve papazların evlenmelerine karşı çıkan ve laik otoritenin papalık yararına kilise yönetimine karışmasını suçlayan rahip ve papazların yanında tutkuyla yer aldı. Böylece, imparator tarafından atanan ve bu yüzden de durumları tehlikeye düşen piskoposlar kendilerini bir direnişle karşı karşıya buldular. Mistizm, Tüccarların istekleri ve sanayi işçilerin yoksulluğundan doğan hoşnutsuzluk bu direnişte birleşiyor ve birbirlerini karşılıklı olarak güçlendiriyorlardı. Soyluların bu kaynaşmaya katıldıkları kesindir çünkü bu onlara piskoposluk egemenliğini silkip atmak fırsatını veriyordu. 1057'de daha o zaman Lombardiya kentlerinin kraliçesi olan Milano başpiskoposa karşı açıkça başkaldırmıştı. Sonuç olarak piskoposların onayıyla ya da zora başvurularak konsül ünvanını taşıyan yüksek görevliler atandı ve kasabaların yönetimiyle görevlendirildi. Bu memuriyetin en tipik özelliği yıllık oluşuydu. İktidarı ele geçirirken kent halkı onu kendi atadığı temsilcilere vermişti. Konsüllük çok geçmeden İtalya'dan Provence kentlerine yayılmıştır. Komün kentlerle öteki kentler arasında öze ilişkin herhangi bir ayrım olduğunu öne sürmek için hiçbir neden yoktur. Bu kentler birbirlerinden yalnızca arazi nitelikleriyle ayrılırlar. Tüm bunların sonucu olarak orta sınıf yavaş yavaş kırsal bölge halkının ortasında ayrık ve ayrıcılıklı bir grup olarak yer aldı. Ticaret ve sanayiyle uğraşan basit bir toplumsal gruptan prenslik erkinin tanıdığı yasal bir gruba dönüştüler. Bu yasal statünün kendisinden de zorunlu olarak bağımsız bir yasal örgüt ortaya çıkacaktı. 1127 yılında Saint-Omer'e statü, Flander'lı kent Soylarının siyasal programının hareket noktası sayılabilir. Bu statü, kenti tüm içinde yaşayanlar için ortak bir özel hukuku, özel mahkemeleri ve tam bir komün özellikliği olan yasal bir bölge olarak tanıyordu. Öte yandan, kent statülerine abartmalı bir önem vermemeye de dikkat edilmelidir. Bu statüler, örneğin çağdaş anayasaların doğuşunda olduğu gibi, sistemli bir planlamanın ve yasal bakımdan ele alınmanın bir sonucu olarak kabul edilemezler. Orta sınıfların bunlara yüzyıllar boyu olağanüstü bir özenle bekçilik etmeleri, onları demir sandıklarda çiftte kilit altında saklamaları ve hemen hemen boş inançlardan doğan bir saygıyla kuşatmalarının nedeni, bu statüleri özgürlüklerinin güvencesi saymalarıdır. Kent soyluların bunları özenle korumaları, tüm haklarını kapsamalarından değil, çiğnendikleri zaman, Baş kaldırmalarına gerekçe sağlamalarından ileri gelir. Yavaş yavaş kent duvarları içinde kırsal köleliğin tüm kalıntıları ortadan kaldırılıyordu. Kent sınırları içinde bir yıl bir gün yaşayan her köle kesin bir hak olarak özgürlüğe sahip oluyordu. Efendisinin onun kişisel varlığı ve evi barkı üstündeki tüm hakları ortadan kalkıyordu. Başlangıçta yalnızca tüccarların de facto yani fiilen olarak yararlandıkları bu özgürlük şimdi de jure, yani hukuksal olarak tüm kentlerin ortak hakkı olmuştu. Kişi özgürlüğüyle birlikte kentte toprak özgürlüğü de gelişti. Toprağın kent sınırları içinde nitelik değiştirmesi ve yapı yeri durumuna gelmesi nedeniyle bu durum daha da kaçınılmazdı. Birbiri ardı sıra evlerle doluyor, bu yapıların çoğalmasıyla orantılı olarak da değeri artıyordu. Böylece bir evin sahibi zamanla otomatik olarak o evin üstünde yapıldığı toprağın mülkiyetine de sahip oluyordu. Tıpkı bireylerin durumu, toprağın yönetimi ve mali sistem gibi hukukun temel niteliği de kentlerde bir dönüşüme uğradı. Yasal olan düelloların, tüccar ve zanaatçılardan oluşan bir topluluğun içinde uzun zaman varlığını sürdüremeyeceği açıktır. Bir sanığın suçsuzluğunun birkaç kişinin ant içmesiyle kanıtlanmasının yerini, kent yargıcının önünde suçun tanıklarla kanıtlanması aldı. Vergild, eski kan parası, yerini para cezası ve bedensel ceza sistemine bıraktı. Son olarak önceleri çok uzun olan yasal gecikmeler bir ölçüde kısaltıldı. Artık kentler bir kurul tarafından yönetiliyordu. Bu kurul kimi zaman Yargıçlar Kurulu'na denk düşüyor, aynı bireyler hem yargıç hem de orta sınıfın yöneticileri oluyorlardı. Ancak çoğu zaman kenti yöneten kurul diye sahipti. Üyeleri yetkilerini komünden alıyorlardı. Komün temsilcileriydiler ama komün onların yararına tüm haklarından da vazgeçmiyordu. Çok kısa bir süre için görevlendirilen bu üyeler, Kendilerine verilen yetkiyi zorla ile geçiremezlerdi. Ancak daha sonraları kentin anayasası gelişip yönetim karmaşıklaştığı zaman bu üyeler halkın etkisinin kendini çok az duyurduğu gerçek bir meclisi oluşturdular. Başlangıçta durum çok başkaydı. Kamu yararını gözetmekle görevlendirilen ilk kurulu üyeleri New England kasabalarının yalnızca toplumsal isteminin yürütücüleri olan yaşlılar kurulu üyelerine çok benziyorlardı. Bunun kanıtı bunların başlangıçta her örgütlenmiş kurulun temel özelliklerinden birinden, bir merkezi otoriteden, bir başkandan yoksun olmalarıdır. Gerçekten komünlerin burgomaster ya da belediye başkanları daha sonraki bir olgudur. 13. yüzyıldan önce bunları pek rastlanmıyordu. Bu başkanlar kurumların niteliğini değiştirme eğiliminin taşıdığı, daha büyük bir merkezileşme ve daha bağımsız bir güç gereksiniminin duyulmaya başladığı bir dönemde ortaya çıkmışlardır. Daha 12. yüzyılda tüccarlar kazançlarının oldukça büyük bir bölümünü yurttaşlarının yararı için harcıyorlardı. Kiliseler yaptırıyor, hastaneler kuruyor, pazar vergilerini ödüyorlardı. İçlerinde yurt sevgisi kazanç sevgisiyle birleşmişti. Herkes kentiyle övünüyor, içten gelen bir duyguyla kendisini kentin gelişmesine alıyordu. Bunun nedeni gerçekte her bireysel yaşamın, kent toplumunun toplumsal yaşamına bağımlı oluşuyordu. 13. yüzyılda yapılan o görkemli kiliseler, kentlilerin içtenlikli bağışlarıyla katkıları olmasaydı tasarlanamazdı. Antik çağda tapınaklar neyse, orta çağda da kiliseler kentler için oydu. Fakat onları canlandıran kentsel ruh olağanüstü bencildi. Duvarlar arasında tadına vardıkları özgürlükleri kıskançlıkla kendilerine saklıyorlardı. Çevrelerinde oturan köylüler onlara hiç de yurttaşları gibi görünmüyorlardı. Tek düşünceleri onları karlı bir biçimde sömürmekti. Köylülerin kendilerini, kentlerin tekelindeki sanayi sisteminden kurtarmalarını önlemek için tüm güçleriyle tetikte bekliyorlardı. Bu kentlerin beslenme gereksinimlerini karşılama görevi de aynı şekilde olanaklar el verdiğinde zorbaca bir koruyucunun boyunduruğu altına alınan köylülerin sırtına yüklenmişti. Ortaçağ kentinin 12. yüzyıldaki durumuyla kale duvarlarıyla çevrili bir kapalı alanın sığınanda yaşayan, ona toplumsal ayrıcılıklı bir kişilik kazandıran, kendine özgü bir yasa, yönetim ve hukuk biliminin sahip bir ticaret ve senayi toplumu olduğunu söyleyebiliriz. Kentlerin doğuşu, Batı Avrupa'nın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını belirlemiştir. O zamanı deyin toplam yalnızca iki etkin düzen tanınmıştı. Rahipler sınıfı ve soylular. Orta sınıf onların yanında yerini alarak toplumsal düzeni tamamlamış, daha doğrusu bu düzende son bir düzeltme yapmıştır. Rahipler sınıfı ve soylular gibi orta sınıfta ayrıcalıklıydı. Belirli bir yasal topluluk oluşturuyor ve sahip olduğu özel yasa hala nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kırsal bölgelerde yaşayan yığınlardan onu soyutluyordu. Özgürlük orta sınıfın anlayışına göre bir tekeldi. Ticaretin duraklaması üzerine hiçbir şey köylüyü topraktan daha çok ürün elde etmek için çalışmaya zorlamıyordu. Artık başvuracağı dış pazarlar olmadığından bu ürün fazlasından kurtulması olanaksızdı. Günlük ekmeğini sağlamakla yetiniyordu yarına güven besliyor, böyle bir şeyin olasılığını bile tasarlayamadığından, yazgısını daha iyiye doğru değiştirmek için hiçbir özlem duymuyordu. Ama ansızın bu pazarlar silkinip verdiler. Köylü birdenbire bu pazarlara götüreceği ürünleri satabileceğine güven duydu. Böylece o zamana değin boş bıraktığı toprakları hemen işlemeye koyuldu. Topraktan elde edilen artık gelirin köylünün kendi hakkı oluşu, durumu daha da elverişli kılıyordu. Efendinin hakkı Derebeylik töresince değişmez bir oranda saptandığından, topraktan sağlanan gelirin artışından yalnızca toprağa işleyen yararlanıyordu. Roma İmparatorluğu'nun sona erişinden beri hiç artmamış olan ekili toprakların alanı sürekli olarak genişliyordu. Eski köylülerin belirleyici niteliği kölelikti, yeni köylüler ise özgürdüler. Kırsal sınıfların özgürlüğe kavuşması, kasabaların hem sonucu hem de aracı oldukları ekonomik canlanmanın yol açtığı sonuçlardan yalnızca biridir. Bu olgu paraya çevrilebilen sermayenin gittikçe daha çok önem kazanmasıyla aynı zamanda rastlar. Orta çağın dillik örgütü döneminde taşınmaz mallardan başka servet biçimi yoktu. Topraktan oluşan sermaye her şey demekti. Oysa şimdi bunun yanı sıra nakit sermayenin gücü açıkça görülüyordu. O zamana deyin para kısırdı. Kuşkusuz çoğu zaman manastırlar kıtlık zamanlarında sıkıntıya düşen soylulara faizle borç para veriyorlardı. Onlar da buna karşılık topraklarını güvence olarak sunuyorlardı. Ancak kilise hukukunun başka zamanlarda hesakladığı bu alışverişler yalnızca geçici önlemlerdi. Genel bir kural olarak parayı ellerinde bulunduranlar onu biriktiriyorlar, çoğu zaman karşılığında kilise için gerektiğinde eritebilecek kaplar ya da süs eşyası alıyorlardı. Doğal olarak ticaret bu tutsak edilmiş parayı serbest bırakarak ona yeniden gerçek işlevini kazandırmıştı. Ticaret sayesinde para bir kez daha değişim aracı, ve değer ölçüsü olmuştu. Artık yeni bir servet kavramı ortaya çıkmıştı. Topraktan değil, para ya da parayla ölçülebilir mallardan oluşan ticari bir servet. Para dolaşımının hızlanmasının doğal bir sonucu, paranın değerinin düşmesi ve bu nedenle de tüm fiyatların yükselmesi olmuştur. Kentlerin oluşumu ile aynı zamanda rastlayan dönem, hayat pahalılığının çok yüksek olduğu, orta sınıfın iş adamları ve zanaatçılarının yararına olduğu ölçüde, Gelirlerini arttırmayı başaramayan toprak sahipleri için zararlı bir dönem olmuştur. Krallar bile 12. yüzyıl boyunca kentli sermayedarların hizmetine başvurmuşlardır. Feodal hiyerarşi tümüyle toprak mülkiyetine dayanıyordu. Feodal arazi gerçekte kiraya verilen araziden başka bir şey olmayıp bunun vasal ile egemenliği altında bulunduğu bey arasında yarattığı ilişkiler herhangi bir mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkilerin özel bir biçiminden başka bir şey değildi. Tek fark, birincisinin ikinciye sağlamakla yükümlü olduğu hizmetlerin ekonomik bir nitelikte değil, askeri ve siyasal bir nitelikte olmasıydı. Tıpkı her yerel prensin vasallarının yardımına ve onlara danışmaya gereksinme duyması gibi kendisi de kralın vasalı olduğundan buna benzer yükümlülükleri vardı. Bu devlette paranın hiçbir rolü yoktu. Prensin topraklarından elde edilen gelir yalnızca onun kendi kesesini dolduruyordu. Kaynaklarını vergi yoluyla arttırması olanaksızdı. Prensin mali bakımından yoksulluğu, gerektiğine değiştirilebilen ve kendilerine ücret ödenen kişileri işe almasını da önlüyordu. Görevliler yerine yalnızca kalıtım yoluyla değişen vasalları vardı. Bunlar üstündeki yetkisi de kendisine karşı içtikleri bağlılık andıyla sınırlıydı. Ancak ekonomik canlanmanın prenslerin gelirlerini arttırmalarına olanak vermesi ve bu sayede paranın kasalarına akmaya başlamasıyla bu prensler durumdan yararlanmakta gecikmediler. 13. yüzyılda icra memurlarının ortaya çıkması bir prensin gerçek bir kamu yönetimi kurmasına ve hükümranlığını zamanla egemenliğe dönüştürmesine olanak verecek olan siyasal gelişimin ilk belirtisi oldu. Gerçekten bu memurların feodal hiyerarşinin dışında bir yeri vardı. Kalıntımsal bir ünvanla görevlerini yerine getiren eski yargıçlar, belediye başkanları ya da kale komutanlarından bambaşka nitelikteydiler. Bu siyasal yenilik o dönemde yer alan toplumsal yenilikler gibi nakit paranın yayılmasını ve dolaşmasını içeriyordu. Yavaş yavaş prensler sorunlarını danıştıkları yüksek rütbeli din adamları ve soylulardan oluşan kurullara kendi soyluları da çağırma alışkanlığını edindiler. Bu tür toplantıların örnekleri 12. yüzyılda hala çok azdır. 13. yüzyılda çoğalmış, 14. yüzyılda ise bu alışkanlık kesin olarak yasallaşmıştı. Kentler, din adamları ve soylulardan sonra gelen bir yer elde etmişlerdir. Okuma-yazma, ticaret için vazgeçilmez olduğundan artık yalnızca din adamları sınıfının üyelerine özgü bir ayrıcalık olmaktan çıkmıştı. Tüccarlar bu okullara soylulardan çok daha önce gitmeye başladılar. Çünkü soylular için yalnızca bir düşünce lüksü olan şey onlar için günlük bir gereksinimdi. Tüccarlar sık sık dinsel makamlarla da, piskoposlar onlara ateş püskürseler, aforoz etselerdi, onlarda karşı saldırı geçerek kim zaman kiliseye karşı ilimlerini açıkça belli etselerdi, bütün bunlara karşın derin ve coşkulu bir inançları vardı. Böylece orta Çağ'ın hem laik hem de mistik olan kent soyluları, geleceğin iki büyük düşünce akımında oynayacakları rol için tam anlamıyla hazırdılar. Layık düşüncenin ürünü olan Rönesans, ve dinsel gizemciliğin yöneldiği reform.